Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım Açık Radyo dinliyorsunuz Manastır özel yayını içerisinde. Açık Radyocuların sesini çok çok iyi bildikleri Muammer Ketencioğlu ile beraberiz. Sürpriz konuğumuz diyebiliriz hatta ona. Muammer abi hoş geldin. Merhabalar yüksancığım. Evet, sürpriz konuk açık Radyo dinleyicileri için sesin sürpriz değil ama Manastır bağlamında Muammer Ketencioğlu'nun vardı. En azından şaşırmadığını bir sürpriz oldum. <gülüyor> Onu söylememe Söylemem gerekir. Daha sürprizler vardır bilemezsin tabii. Tabii ki bilemem. Biraz da aslında manastır yayını bu sürprizlerin ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Çok yakınımızdayken hiç konuşmanın yeri ve sırası gelmemiş belli ki. Manastırı manastırda olup bitenleri geçen gün ufak bir parantez açmak gerekirse Ercüment Gürçay'da aslında yaptığın bir özel program vesilesiyle belki de geriye dönük hatırlamış olabilirsin. Senin hatırına nasıl geldi onu bir sorayım tabii ki. Vallahi şimdi e, birkaç defa programı yakaladım çok hoşuma gitti yani e, yeni yayın döneminde daha doğrusu evet. başında tanıtım sırasında Manastır'a e, işte bu şehir dokusunun e, 90'lardaki önemli bir parçası olarak kültürel dokunun önemli bir parçası olarak Manastır'a yer vermeniz çok hoşuma gitti. Hı hı. Daha o zamandan aslında size e, söylemeyi oralardan bendeniz de geçti filan. <gülüyor> E, ...demeyi düşünüyordum ve kısmet bugünmüş. Evet. Nasıl bir e, şeydi? Bendeniz de geçti deyip çok mütevazi bir şekilde söylüyorsun ama... ...hangi seneler içerisinde bir onun ön bilgilerini alalım... ...sonra hatıralarını da deşmeye başlarız burada belki. Yani şimdi e, eminim çok konuktan bu ifadeyi duydunuz. Birçok şeyi hatırlamıyorum yani. Evet. Çünkü o zaman yirmisinde otuzunda olanlar şimdi 50'sinde ...ben de 50'sini geçtim... Evet. olması gerekenin çok azını hatırlayabiliyorum tabii. fakat bir e, ahbabın vasıtasıyla e, oradaki terasta işte yazım açık hava olarak kışında kapalı e, mekan olarak e, müzik yapılanmekânının evet. sabiyle işte o e, daha doğrusu herhalde manastırın hı hı. genel koordinatör olarak adamla ile tanıştırıldık evet. e, o zaman tabi Adnan daha, şey. daha çocuğuz yani biraz korkmuştum her adan meydan. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii sen de hiç görmedin hayatında Adnan Meydan'ı. Görmedim. Yok, çok iyi anılıyor ama bir evet, yandan evet. da beyoğlu bitirimi olduğu da söyleniyor. Ciddi bir adamdı. Evet. Yani belki o yüzden korktum ben. <gülüyor> doğru, doğru. Bir de insanları analiz etme şeyi o zaman yoktu tabii daha çocuktuk, gençlik. <gülüyor> Ciddi derken işini ciddiye alması Evet, evet. Evet. Yani böyle Ee, şey yapıp ne derler sarılıp ha ha ha hi hi, hi gülemezsin o adamla <gülüyor> tahmin ediyorum yani öyle bir e, ya, olumsuz anlamda ciddi demek istemedim Tabii, anladım anladım peki nasıl bir orta yol bulundu nasıl sürdü ilişkiniz ee, gayet şey yani çok müdahale etmezdi zaten yani <gülüyor> o tanışma sonrasında e, yine anımsamıyorum haftada iki gün mü üç gün mü beş gün mü 5 gün değil herhalde de yani haftada 2 üç gün hı hı. E, gider çalardım orada. Hı hı. E, tek başıma çalıyordum o zaman. Gruplar hı. yeni yeni oluşmamıştı. O zaman dediğimde 1995 hı hı. 97 evet. e, yılları takriben yani hani bu 94 de olabilir ama ben 95 diye anımsıyorum. Evet. E, Önder Bey vardı yine. Bahsi geçmiştir. Tabii. tabii. E, Önder de e, eskilerden beri İktisat mezunları cemiyetinden falan Hı -hı. tanıştığımız, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hı -hı. Sonra Boğaziçi yayınlarında filan çalıştık biliyorsundur. Evet. Sıklıklanıyoruz ismini, evet. Evet. Önder'le daha çok muhatap olurduk. Şimdi e, karşıma hala çıkar. İşte ben seni 97 yılında, 96 yılında Hı -hı. işte İstanbul Sanat Merkezi'nde dinledim. Hı -hı. Ha, doğrudur diyor derim. Hala çıkar yani o insanlar. Ne güzel ee, Çok eş dost edindik. Kendi eş dostlarımızı oraya çağırdık. Ee, beraber müzik yaptığımız insanlar oldu. Spont e, spontane olarak Hı -hı. E, müzik yapıp da aramıza katılanlar oldu. Evet. Mesela anımsıyorum 95-96'da işte. Hı -hı. Uzun süredir İstanbul'daki e, müzik müzik macerasını Hı -hı. E, aralayıp... ...Atina'da yaşamış ve tekrar İstanbul'a dönmüş bir... E, ...İstanbul Rum şarkıcıyla tanıştım orada. Hı hı. E, sanıyorum bir pazartesi gecesiydi. Hı hı. Ben çalarken falan böyle bir geldiler yanıma. Buzuki de yanındaymış, Buzuki'ci arkadaşının da. <gülüyor> e, sonra onlar her pazartesi gelmeye başladılar. Beraber müzik yapmaya başladık. Kendiliğinden oldu. Kendiliğinden. E, sonra başka yerlere de taşıdık onu... Dimitris Ksenakis. Hmm, Ksenakis. Ee, Ksenakis çoktan vefat etti. Ee, Toprağı bol olsun. Aynen. Olsun. Aynen ee, Çok babacan canlı bir adamdı. Gençliğinde evet. çok paralar kazanmış. Ee, sevdiği kadınlara helikopterle gezdirmiş. <gülüyor> o dönem mi gelmişti İstanbul'a burada? Tabi, Yeni tabi. mi gelmişti? Ya, yani o zaman yaşlıydı. Bu benim hmm. dediğim 80'lerde falan oluyor. Anladım. Yani şimdi mesela helikopterle... E, birilerini gezdirmek biraz daha sıradan bir şey denebilir değil mi? Evet evet sıklıkla duyuyoruz böyle lüksleri kimilerinin tatlığını. <gülüyor> yani işte kazandığı paraları öyle yemiş o zaman. <gülüyor> o zaman için büyük bir lüks tabii. Hani... <gülüyor> evet. Peki e, çaldığınız yer lüks bir yer miydi? Teraz. Biraz Hayır. anlatır mısın nasıl Hayır. yer olduğunu? E, vallahi şundan... Hayır diyorum. Hani e, gördüm mü ki diye birileri sorarsa. <gülüyor> Estağfurullah. Yok canlı tanırsın yani. E, yani e, dekorları filan görmedim ama Hı -hı. E, gayet hani e, herhangi bir insanın e, cebi çok dolu olması gerekmiyor. Hı -hı. Vakit geçirebildiği e, ne bileyim çay kahve de içebildiği ama alkol de alabildiği bir mekandı. Hı -hı. E, kışın sıcak bir mekan olurdu. Bazen Doğum günleri, şunlar bunlar da olurdu. Hı hı. E, günlük bana söylerlerdi işte e, müzisyenler gelmiş sen ona kadar çalışacaksın ondan sonra onlar devam edecek filan derlerdi. Hı hı. Isıtmak e, için yani e, tabii. misafirleri. Tabii birkaç program bir arada olabilirdi yani bazı akşamlar. Evet. E, yine özel ses düzenleri kurulurdu bazen. Hı hı. Yani artık orayı kapatıyorlardı herhalde. ...o tip organizasyonlar yapılıyordu... doğru ee, ...doğum günleri... ...şunlar bunlar... Hı hı. ...düğünler de yapıldı orada... Hı hı. Ee, ...çok güzel düğünler de yapıldı... ...hani benim benim de çaldığım ama... E, ...aynı zamanda... E, ...şeyi hatırlıyorum... 97 ...97'ydi sanıyorum... E, ...Ergün Şenlendirici'nin... ...vefatı... ...ondan hemen önce... ...bir 6 ay kadar önce... E, ...Hüstün'ün babası biliyorsundur Tabii, zaten... Evet ee, ...Ergün abi... Orada organizasyon yaptım o işlerden hiç anlamazdım ama <gülüyor> hani böyle böyle bir e, Alaturka ama keyifli bir müzik istiyoruz filan deyince e, düğün sahipleri ben de yardımcı oldum Ergün abiyle e, onları tanıştırdım filan e, özellikle onları dinlemeye de gittim o zaman evet, Ergün şenlendirici ekibiyle Tabi aynen Geldi muhtemelen Aynen Sonra devam etti mi? Hiç program yaptı mı orada? Yok. Yani o bir geceye özgü bir şeydi. Güzelmiş yine de evet. Ee, zaten o, o günlerde çok yoğundu aslında. Hani o kaytemizde çok yoğun turneleri vardı. <gülüyor> ee, yine bir turne dönüşü zaten e, vefat etti. Bir şey daha hatırlıyorum o günlere dair. Ee, şimdi 90'larda Sovyetler Birliği çözüldükten sonra... Çeşitli gruplar geldi. Yani iş peşinde, ekmek peşinde diyelim. Hı hı. E, müzik grupları da geldi İstanbul'a. Bunlardan böyle işte büyüyüp küçülen... ...o gün kim müsaitse... E, büyük küçülen ekipler halinde karşımıza çıkan bir ekip vardı. Bir Rus topluluğu. Hı hı. E, Vişenkaydı isimleri. Hiç hı. anlatan oldu mu? Ben anımsamıyorum. Bilenlerimiz kesin vardı. Vişenka. Evet yani şeyde vişneler demek ki vişneden geliyor zaten. Hı hı. Ee, bunlar gerçekten hepsi müthiş müzisyenler. Hem <gülüyor> ne bileyim e, standart pop müzik çalarlardı. Hı hı. Ee, hem de geleneksel e, çalgılar da getirmişlerdi yanlarına. Hı hı. İşte bu e, özellikle Kuzey Rusya'da kullanılan nefesli çalgılar falan var. E, zurna ailesinden. Onları filan çalarlardı. Hani halk müziğine de çok vakıf insanlardı. Evet. Hele bir tanesi e, onlardan Alexander ya da Sasha olarak biliyoruz. Hı hı. Bir Türk değerlendi, Türkiye'de kaldı. Benim 2010'da yayınladığım Gezgin albümünde de e, ilk parçada Balalayka çaldı. Evet. Alexander. Sonra çok çok müthiş bir müzisyen vardı. Eee ...Dimitri Zaharov diye. Ee, bayan dediğimiz bir... E, ...geliştirilmiş akordeon tipi çalardı bu. Yani özellikle... ...klasik müzik icrasında falan... ...çok yaygınlıkla kullanılan bir çalgı bu Bayan. Ama folklor'da de da kullanılıyor. Çok çok iyi bir müzisendi. Ee, yani o mesela çaldığı zaman... ...ya bu ben bu adamdan sonra nasıl çalacağım falan derdim. Yani, yani o zaman... Anımsıyorum, birçok mekanda beraber olduk onlarla. Manastır'da bunlardan biriydi. İşte gemi, gezili, gemi gezileri olurdu Boğaz'da. Hı hı. Bakıyorsun, Üşenka gene orada. Tabii çok sahip çıkan arkadaşlar da oldu. Onlara hı hı. iş bulsun, geçimlerine katkı olsun diye. Sonra birçoğu geri döndü tabii. Rusya'ya döndüler. Rusya'ya döndüler. Evet. ...Alexander'dan... ...Dimitri Zaharov'un... E, ...durumunu sordum... Hı hı. ...alkola vermiş kendini... ...bir süre sonra da... ...vefat etmiş... Vefat etmiş. ...çok büyük müzisyandı ama... ...yani... E, ...altyapı çok sağlam olduğu için... ...bu şekilde hı hı. hani hep konuşulur ya... ...klasik ben de onu söyleyeceğim... ...hani... E, ...eski Sovyetler Birliği'nde tabii ki birçok problem vardı ama... ...okul işleri, müzik işleri, spor işleri... Ee, çok müthişti yani Evet Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye'de kendini bulmuş Müzisyenlerden bahsediyoruz bu arada Aynen Orada aldıkları bir klasik eğitimi Yani ben e, şeyde İSM'de çalıştıkları için e, Bu Vişenka topluluğunu anlattım Yoksa Gürcistan'dan şuradan buradan hı hı. bayağı bir e, ekip geldi Çoğu tutunamadı tabi Evet. Hani birçoğu daha özel müzikler yapıyorlar. Ee, Türkiye'de o müziğin dinleyici karşılığı çok yoktu o zaman. Evet. Hani gürücü toplulukları filan da geldiler. Hı hı. Vokal toplulukları. Muammer abi sen 90'ları genel bir çerçeveden baktığında nasıl hatırlıyorsun diye sormak isterim. Bir formül etmeye çalışayım soruyu bizim... Manastır üzerine düşünürken bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biri de bugün artık bizim normalimiz olmuş pek çok nasıl diyelim kriterin henüz o dönemde 90'larda oturmamış olduğu gerek piyasa koşullarından ötürü gerek bir geçiş döneminde olduğu için aslında tüm dünya yani Berlin duvarının yıkılması. Küçük bir mesele değil, Sovyetlerin yıkılması küçük bir mesele değil, ee, şüphesiz. Bunun tüm dünyada etkileri oldu ve <gülüyor> e, aslında konuştuğumuz pek çok isim, yine bu Manastır bağlamında e, söylüyorum, o dönemin önemli bir deney e, sahası olduğunu da söylediler. Şimdi sen mesela Vişenka'dan bahsettin. O müzisyenlerle karşılaşmak da aslında bir tür deney gibi, yani hem kendini sınadığın, Hem onların sınandığı hem de belki dinleyicinin sınandığı bir dönem. Bu iyi Kesinlikle. bir örnek aslına bakarsa. Genel çerçevede... Ah, tabii ki hatırında kandığı kadarıyla illaki öyle olacak ama... Dediğim gibi programda biraz da deşiyoruz e, olup biteni. Tabii tabii. E, belki, belki Manastır'da e, içine alarak o dönemin deneyselliğinden bahsedebilir miyiz? E, i̇lkler, yani hepimiz için ilkler yaşanıyordu e, 90'larda. Hani Türkiye'de... E, çeşitli farklı kimliklerin ortaya çıkması bunların e, işte Çerkezlerin Gürcül'ün, Laz'ların e, 93'ten sonra Kürtlerin e, olmak üzere e, bu hem etnik bir zenginlik getirdi Türkiye'ye yani muhtemelen işte Fransa'da şurada burada ya da Avrupa'da 80'lerde 70'lerde yaşanan şeyi biz 90'dan sonra yaşadık evet. sonra özel radyoları e, ...hemen anımsamak lazım. Tabii. Radyonun da kuruluşu. Aynen. Radyonun, radyonun da kuruluşu. Ben önce... ...daha önce başka radyolarda da çalıştım. Hı hı. E, aslında bu konu açıldığında... ...hep ne kadar doğru bir zamanda... E, ...yaşadığımı düşünüyorum. Hı. Çünkü... E, ...kendimi... E, ...gerçekleştirmeye başladığım... ...yani profesyonel olarak bir müzisyen olarak 93'te ilk albümü yayınladığıma göre hı hı. kendi kendimi gerçekleştirmeye çalıştığım zamanda e, aslında zor da olsa hep e, yeni şeylerle karşılaştım ben özelde örneğin plak topladım hı hı. yani İstanbul hayatta görmediği kadar plakla tanıştı o günlerde <gülüyor> e, çünkü tabi insanlar evlerindeki plakları e, sattılar e, bavult Ticaretiyle bavullarla getirdiler. Ya da toplu olarak e, işte Rusya'da ya da herhangi bir işte klasik deyimle Doğu bloku ülkesinden toplu almış plakları adam e, şey gibi yani plezeli gibi <gülüyor> e, plak satıyor. Evet Yani bu e, kendi adama benim araçlarımı da fazlasıyla destekleyen bir, e, bir taraftı. Manastır gibi bir mekan Çok fazla yoktu yani çok e, Mekan olan Kendi içinde bir sürü mekan olan bir yerdi Evet e, Farklı buluşmalara ev sahipliği yapan bir yerdi Yani o zamandan e, Mesela 90'lı yılların başında Bu Nazar Bey'in Ana Britanika evet. Ansiklopedisi çıkardığında Nazar Orada Bey. çok güzel bir ekip oluşmuştu O ekip Ne bileyim buluşma oraya gelirdi mesela. Hı hı. Senin çaldığın yere mi? Nasıl? Senin çaldığın terasa mı? Tabii tabii. tabii. Orada çok öyle kendi aramızda arkadaş da olmuştuk zaten. Hı hı. Toplantılar yapıldı. Ee, çalındı, söylendi. Ne hı. bileyim. Ee, ve heyecan vardı en başta. Yani aslında bakarsanız 90'lı yıllar bir taraftan da savaş yılları. Türkiye için. Evet. Çok çok yoğun e, ateşli yıllar. E, biz bir taraftan kulaklarımızı oraya dikiyorduk ama e, kitle iletişim araçları bu kadar yaygın olmadığı için oradan ne olup bittiğini çok da o kadar algılamıyorduk. Hatta yıllar sonradan e, söylenir biliyorsun yani 90'lı yıllarda e, bizim yanımıza okundu ama batı farkına varmadı. ...diye. Doğru aslında. Ee, ama... ...biz de bir taraftan... ...kendimizi aramakla meşguldük. Bizim gibi insanlar. Hep ilkleri yaşadık. Hı hı. Ee, yepyeni karşın... ...yani o plaklarda duyduğumuz... E, ...müzikleri örneğin... ...Vişenka'dan canlı olarak duyduk. Evet. Yani çok heyecan verici bir şeydi. Ee, araştırma olanakları... ...görece olarak daha... E, ...yani eskiye göre arttı. İşte ben... İstanbul'daki bütün e, cemaatlerle birebir iletişim kurdum hı hı. E, Kimse senin ne, neden bu müziği yapıyorsun falan filan diye böyle açık görülür bir baskı yoktu yani bir açılma e, yayılma... Efendim hı hı. E, kendini ifade zamanıydı o evet. ve çok çok heyecan vericiydi benim için evet. bu, bu iletişime geçtim dedim ya cemaatlerle Evet şey için mi yani bir yandan bir kültürel denebilecek bir alışveriş tanışmak için belki de organizasyonlar için. Tabii kafalarımızdaki gibi. efsaneler e, gerçeklerle buluştu o zaman. Yani evet. Ermeni toplumu e, nasıl insanlar? Hep kafamızda bir e, yani bir boş bir imge vardı. O hmm. insanlarla tanıştık. Yahudilerle tanıştık. E, Rumlarla zaten 90'lı yılların başından itibaren e, haşır neşir olduk. Beraber olduk. İşte ...hatta beraber düşüp kalktık diyelim yani... ...o, o derecede evet. yakın iletişimler oldu. Hı hı. Hani bizim kafamızdaki... E, ...soyut... E, ...barış... işte ...soyut eşitlik... ...efendim... E, ...Anadolu'nun mozaiği, renkleri filan... ...hani bütün bunlar hep... ...kafamızda olan kavramlardı ama... ...bunları hayata geçirdik o zaman. Evet. Yani herkes... E, ...önce bir... ...birbirini yokladı... ...mesela ben çok iyi anımsıyorum... ...Ermeni cemaatine adeta bir... E, ...kabul töreni... ...yani kabul seremonisi yaşandı... Yani ...birkaç ay... Ben, ...ben kimim? <gülüyor> yani ...bu tabi... E, ...heyecanla kalkıp gelmişim... ...ben kimim yani... ...o güne kadar... E, ...belli sol hareketler dışında... ...Ermeni toplumu, Türk toplumu... ...hani... ...çok da o kadar... Yakın olmamış yani. Komşuluk şu bu ayrı. 90'lar sonrası bir özel durumdan bahsedebiliyoruz. Aynen. aynen. 90'lar 90 işte... E, görece olarak her şeye daha kolay ulaşabildiğimiz... ...insanların... E, ...önyargılarını yavaş yavaş... ...yıktığı... ...yani bizim zaten önyargımız yoktu ama... ...yani Ermenilerde de ya da... ...diğer Hı -hı. toplumlarda da... E, ...genel bir rahatlama oldu. Hı -hı. E, yani çok böyle... Şey gibi, bizim gibi insanlar Günebakan gibiydi o zaman. Nereden ışık gelirse oraya doğru hemen kafayı çevirirler. <gülüyor> ee, kulaklar tetikti. Ee, yeni bir bilgi, yeni bir duyarlılık, yeni bir müzik, e, yeni bir kültürel oluşum. Evet. Yani e, şey de, sonuçta e, Agos gazetesinin... Kuruluşu filan da hemen bunların sonrasına Tabii. denk geliyor zaten. Çok belli dönemler. Evet Açık Aynen. Radyo'nun manifesto açıklayışı da belli bir dönem. Aynen. Bakarsa. Aynen. Yani genel bir platformlar zamanı olduğunu belki söyleyebiliriz. Manastır söyleşileri içerisinde Korhan Gümüş de mesela sivil toplum buluşmalarının çok sık olduğunu hani gerek. Mesela Habitat vardı 1998'de. Evet, çok önemli bir buluşmaydı o. Evet. O... Yani İstanbul bayağı kıpırdandı yani. 2010 Dünya başkenti şehrinden daha çok kıpırlandı. Evet ve o dönemki toplantıların bir kısmında yine ism ya da işte Manastır diyebileceğimiz ortamda olabildiğini de yine Korhan Gümüş'ten öğrendik. İlerleyen programlarda göreceğiz nükleer kaçtı platform orada toplanmış. Yani bir arada olma meselesi. Şimdi son dakikalar içindeyiz şunu sormam lazım. Nasıl bitti senin için peki bu buluşmalar işte yeni çığırlarla karşılaşma meselesi bitti demek çok kötü biliyorum ama bittiysen nasıl bittiydin madem? Valla çok sessiz sedansız bitti. Nasıl bittiğini bile anımsamıyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> nasıl başladığını ve nasıl bittiğini hatırlamıyorum. Yani şu olabilir o günlerde e, benim e, konserlerim artmış olabilir. Oraya daha az vakit ayırıyor olabilirim. <gülüyor> ama <gülüyor> sanıyorum ya Adnan Bey'de bir sorun oldu. Yani bir şekilde deklare edildi galiba. Hani müzeye devam edemeyeceğiz. Hı hı. Bir de böyle mekanlarda işletmeci falan de, de değişir ya sık sık. Evet. Ee, yani dediğim gibi anımsamıyorum ama e, hoş olmayan bir bitiş olmadı. Onu söyleyeyim sana. Evet. Yani, ne yani, Önder Bilgin'le ne Adnan Bey'le. Bundan sonra e, gelmeyeceksin ya da e, artık seninle çalışmayacağız gibi böyle direkt hoş olmayan bir imada evet. bulunmadı kimse. Evet zaten çok Hoş olmayan anılara biz şu ana kadar e, rastlamadık. Belki insanlar nezaketlerinden geri duruyorlardır. Hazır böyle pozitif bir şey ortaya konuluyorken bunları öne sürmektir ama. Şu da var dün söylerken insanın kötü olan olayları e, biraz sildiğini de söyledin yani o da doğru biraz. Evet. <gülüyor> olmuştur <gülüyor> yani illa hani keyfimizi kaçıran canımızı çıkan, sıkan şeyler olmuştur ama evet. hiçbirini hatırlamıyorum inan. Önümüze bakalım, elimizde ne varsa pozitif, olumsal. Onlar üzerinden konuşmak en güzeli. Onun da bir örneği aslında bu söyleşi oldu seninle. E, manastır programının ilanından e, sonra bizim hiç de tasarlamadığımız. Halbuki hani, Muammer abi her çarşamba günü <gülüyor> burada koridorunda bahçede <gülüyor> karşılaştık. Evet, e, bir birisi, birisin şimdi bu vesileyle manastırın e, nasıl diyelim, eğlence hayatı, kültür hayatına dair de Bir resmi sayende çizmiş olduk aslında. Çok zengin, çok e, yani benzeri olmayan bir e, durumdu. E, benzeri olmayan bir e, yapıydı manastır. Evet. Yani aynı anda yüzlerce mekan artık o uzun koridorlar her katlarda, her evet. katta. Evet. E, yani böyle bir sanat kültür, kültür sanat kompleksi ben o dönemde hatırlamıyorum. Evet, bu dönemde ben de bilmiyorum pek. Yani sonradan mesela Rumeli Han filan gibi belki. <gülüyor> değil mi? Yani o tip oluşumlar arttı sonra zaten. Şimdi Rumeli Han muhtemelen gitti de. Çoktan evet. Değil mi? Gitti gitti yani yenilendi bakalım. Ne olacak bir ara AK Parti irtibat bürosu olmuştu onun alt katı ama. Bilmiyoruz neler gösterecek. Biz burada sonlandıcalım istersen evet. Muhammed abi çok teşekkür ederiz. girişlerde bir tiyatro vardı değil mi? Evet öyleymiş yani farklı zamanlarda farklı oluşumlar olmuş dolayısıyla bir resmini çizmek için kağıt kalemi elimize almak gerekiyor Bunun da takibini manastırın webdeki arşivinden yapabilir dinleyicilerimiz onu da söyleyelim Salt Online üzerinde bir manastır sekmesi var sizleri oraya yönlendirelim Ayrıca bu konuya ilişkin varsa ekleyecekleriniz, söylemek istedikleriniz. Söyleyecek ee, bir şey olan burayla temas kursun yani. Evet mi? özel bir web adresi de var. manastır.ismetsaltonay.org O yemeğin adresinden biz de haberdar oluyoruz. Manastır'a dair katkınızı bekliyoruz tüm dinleyicilerimize. Seslerim Muammer Ağabey bu programı da yapmış olduk. Büyük keyifli Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İhsan'cığım. Burada... E, o eski zamanları heyecanla hatırlamak yine iyi geldi bana. Ne güzel evet. Güzel zamanlarda oldu. Umarız e, güzellikler da devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım.